Görevimiz nedeniyle, nedeniyle yaptığımız iş nedeniyle çalıştığımız firmalara değişik hediyeler veriyorlar. Bize bir ihtiyacınız var mı diye soruyorlar, biz de varsa söylüyoruz, getirip o ihtiyacımızı bize veriyorlar. Ürünümüzü önerirseniz size şunu alırız diye birze bir şeyler vaat ediyorlar. Ya da biz onlara bize şunu alırsanız biz de sizin ürününüzü öneririz diyoruz. Bu yollarla elde ettiğimiz promosyonlar dinen caiz midir yoksa haram mıdır demişim. Evet. E, bu tür sorularla e, benim aklıma gelen Aziz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde e, bir hadise geliyor. E, ben bu hadiseyi anlatırsam şöyle kısaca, e, bu soruya da cevap vermiş olacağım. E, zekat memurlarından bir sahabi, ismi yanlış hatırlamıyorsun İbni Lutbiye gibi, Lutbiye, İbni Lutbiye ismindeki bir sahabinin yaptığı Hazreti Peygamber'e anlatılıyor. Hazreti Peygamber de açıkçası olaya tepki gösteriyor. Olay nasıl? Zekat memuru şunu söylüyor. Diyor ki, şunlar zekat olarak bana verilenler. Yani nedir? Artık e, fakirlere verilmek üzere emanet manlar. Peki şunlar da o zekat veren kişilerin bana hediye olarak verdikleridir diyor. Öyle deyince Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, eğer o kişi... Ana babasının evinde otursaydı o hediyeler kendisine verilecek miydi? Bak çok önemli bir ayrım. Yani. Şimdi bu kardeşlerimiz bu iş yerinde çalışıyor olmasa idi dışarıdaki muhtaç, mağdur, ihtiyaç içerisinde olan, daha doğrusu fakir kimsesiz insanlara vermiyorlar da niye bu iş yerinde çalışanlara veriyorlar diye düşünmek lazım. Evet. Yani o rüşvet hadisesi belki bir iş Yapılmaması gereken bir işi yapma karşılığında bir bedel. Yapılması gereken bir işi yapmadığı savsakladığından dolayı onun karşılığında bir bedel almaya biz rüşvet diyoruz. Belki bu direkt rüşvet gibi olmuyorsa da şaibeli bir kazanç olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla bu hadiseyi iyi değerlendirmek lazım. Yani bu kardeşlerimiz aynı Hz. Peygamber'in o sahabeye dediği gibi. Eğer bu kardeşlerimiz o iş yerinde çalışıyor o fırsatlar o imkanlar kendisinde olmasa idi. Aynı firmalar onlara o hediyeyi, o promosyonu verecekler miydi? Vermeyecekler. Vermeyecekler. O zaman bunu iyi düşünmek lazım. Helal veya haram olduğunu, hiç olmazsa şaibeli bir kazanç olduğunu bilmemiz lazım. Bir başka şey daha var. Güzel gelişmeler de oluyor memleketimizde. Son yıllarda artık etik kurullar oluştu. Yani bir memurun, bir çalışanın ne tür hediyeleri alıp alamayacağı, ne kadarını alıp alamayacağı konusunda artık bir hassasiyet oluşmaya başladı. Çok ben bu hassasiyeti en üst seviyede değerlendirdiğimizde bu kardeşlerimiz bu promosyonlara almamalılar diye düşünüyorum. Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Ee, yine buna benzer bir soru aslında. E, muhterem hocam alışveriş merkezlerinde belli bir miktar alışveriş yapıldıktan sonra karşılığında verilen çekiş çekiliş kuponlarından çıkan araba, televizyon ve benzeri ürünleri almak haram mıdır? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani bir alışveriş merkezi satışlarını artırmak için veya müşteri potansiyelini biraz daha <gülüyor> genişletebilmek için bir takım promosyonlar verebilir. Hatta bunun adı hediye çeki olabilir. Yani indirim hakkı olabilir. Hı -hı. Veya diyelim işte bunun karşılığını herhangi bir ek bir ücret ek bir külfet ödememe koşuluyla müşteri. Ne olabilir? Bir alışveriş yapmış. O alışverişi yaptığından dolayı Ek bir ücret ödemeden, ek bir maliyet altına girmeden kendisine bir hediye çeki verilmiş Veya çekiliş kuponu, kuponu verilmiş. Peki bu kupon sayesinde çekilişte kendisine bir takım hediyeler çıktıysa, e, bunu almakta diye bir mahsur yok. Ama burada şu da önemli. E, bu müşteri ihtiyacı olmadığı bir şeyi satın almaya zorlanıyorsa. Evet. Yani biraz önce israftan bahsettik. Yani israfa fazla alışverişe yani kendini ekonomik olarak zor durumda bırakacak bir takım alışverişlere kendini zorluyorsa bu yönüyle ne olur? Sıkıntılar, sancılar olabilir. Ama normal bir ihtiyacınız var. O alışveriş merkezinden de o ihtiyacınızı ne yapacaksınız? Satın alacaksınız. Satın aldınız bir çekiliş kuponu aldınız. Çekiliş kuponu gayet başka yerden de alabilirdiniz. Oradan aldınız. O çekiliş kuponu da çekiliş sonucunda seviye çıktı. Araba çıktı, ev çıktı, işte başka hediyeler çıktı. Bu hediyeleri bir ek bir maliyetle ödemedeniz o çekiliş kuponu için, yani bir kumar gibi kumar gibi düşünmemek lazım. Bunu almanızda diyeceğim bir engel bulunmamaktadır.